Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. E, merhabalar, e, ben Yel Takam. E, bu hafta ayağımın tozuyla Almanya'dan gelip Cenk'in ve Volkan'ın yokluğunda e, programı ele geçirdim. E, bu hafta e, yeni arkadaşlarımız var bizimle konuk. E, bir sürü etkinliğinden... Merhaba. Merhabalar. E, ben Gonca Hande Şahin. Ben Mert Sezer. Ben de Burçak Zemmez'si.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 Sonra ilk etkinliğimiz iki gün süren senin yürütücülüğünü yaptığın birine her şey çözerdi. Böyle başladı. Bir sürü nedir diye aslında söyleyecek olursak, açacak olursak. Ee, ne diyebiliriz? İşte aynen senin söylediğin gibi Yıldız Teknik Üniversitesi mimarlık öğrencilerinin yakınmakta olduğu bir takım konuların buradan aldıkları motivasyonla üretime geçmesi.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 Ya tabii bir yerde de şey eklemek gerekiyor. Ee, i̇şte aynı kayıt dışında olduğu gibi aslında mimarlık üretiminin başka alanlarla da desteklenebileceği beraber bir kolektif üretimin söz konusu olan da yani şey. Her zaman zaten mimarlık öğrencilerin dışında farklı alanlardan gelen, farklı disiplinlerden insanları açık bir etkileşim olarak kurguladık. Kısa film, bazı kısa filmler yaptık. Hatta yani küçük böyle animasyonlar da gerçekleştirdik. Yani bunların... Yani tipik mimarlık ve proje ile alakalı olmamasına rağmen aslında hani mimarlığın ne kadar geniş ve nasıl demek yani farklı unsurlarla ilişki. ilişki olduğunu görmüş olduk. Bir de bir, bir İsviçre meselesi var. Evet. Aslında uluslararası onun, evet, Bir de yani bir uluslararası tarafı da var bir sürü <gülüyor> konu hakkında. Aslında olan bir şey bu da. Planlanmış değildi. <gülüyor> Yıldız Teknik Üniversitesi'ne gelen İsviçreli bir ekip vardı. Ee, Bazel'de Hyperwork Enstitüsü'nde... E, ok yani aslında öğrenciler miydi? Öğrenci öğrencim ve öğretim, aslında öğrenci ve öğretim görevlileri. Ee, bur yani İstanbul'da bir haftalık, bizim okulumuzda bir haftalık bir e, workshop düzenlemişlerdi. Sonra onun üzerine... Onlar da bizi davet ettiler İsviçre'ye ve böyle bir e, birliktelik doğdu onlarla. E, ne yaptık orada? Anladın. Devam geldi mi peki yoksa? Yani, yani orada şöyle Çalışmalar Devam şu şekilde gelebilecekti. İsviçre ee, pahalı bir ülke olarak <gülüyor> onlar bir takım işte e, malzeme araç gereç ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayıp bizim bu konuda aracı e, bir ekip işte olmamızı istiyerek...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 Bilmiyorum yani belki biz şöyle. <gülüyor> yani bir sürü için gelmemişlerdi İstanbul'a ama bir sürü tanıdıkları zaman dediği gibi Mert'in manifestolarımızın örtüştüğünü gördüklerinde ilgilenmeye başladılar ve siz de İsviçre'ye gelmesiniz ve beraber bir şey daha yapmalıyız dediler ve biz gittik. Ee, ama o... sonra da çok bir yere varmadan şu an için yani, yani aslında karşılıklı tanışma şey şeklinde oldu. Evet yani İsviçre'deki burada şey oradaki workshop baya verimliydi aslında yani biz de çok fazla deneyim edindik orada buradaki çalışma da çok güzeldi yani o süreçten memnunuz.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 Evet. olarak benim bir beklentim var yani bilmiyorum yani. ya çünkü şeyim çok varın şey bu yurt dışına çıkma gelme mevzusu sonuçta bir sürü dediğimiz toplumun tamamını kapsayacak kapsayabilecek bir etkinlik değil yani o zaman ne oluyor sizdeki gibi işte herkes için mimarlığa yönelen okul sonrası bir ekibe dönüşmeye başlıyor falan hani bunun nasıl ne kadar istiyoruz ne yapacağız onu bir iyice tartmak gerekiyor kafada. Yani. <gülüyor> Bozuman bir şarkı arası verelim. Şarkıyı siz seçtiniz. Evet, o biraz benim beton sevgimden kaynaklanan <gülüyor> günün saatlerine uygun olarak Z.A.V'den Concrete Wall'u önerdim. Arkadaşlar da kabul ettiler. Hı hı.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 Boom, she clack, clack, -cool. boom She clack, clack, -cool. boom She clack, clack, -cool. The landlord, boom, he lives downstairs Will -clack get a ticket. Please don't be too loud Boom, she clack, -cool. Sh clack, -Narrator. boom She -clack, clack, clack, You say I'm passive-aggressive How can I not be When you're always talking boom, bumps. at me Boom, she clack, clack, boom You say boom, I'm unresponsive And here you who are talking boom, over boom, me boom boom boom you make me want to throw it shoe right th through that concrete boom boom clack <laughs> boom maybe you should pack your things if it's that dreadful then just leave it all boom shiklak clack boom clack boom shiklak clack boom clack boom boom boom boom boom boom boom boom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 She clap boom maybe she should pack your things if it's that dreadful then just leave she live she she boom she boom she boom she boom she boom she Tekrar merhabalar. Açık Mimarlığa hoş geldiniz. Ben Yel Bugün bir sürü grubuyla programdayız. Şimdi programın ilk yarısında bir sürü ne olduğunu, bugüne kadar nasıl oluştuğunu öğrendik. Şimdi de biraz daha neler yaptıklarından bahsedeceğiz. Bu sene galiba üçüncüsünü gerçekleştirdiniz ya da dördüncüsü değil mi? etkinliği. Evet, Bunun öncesinde neler yaptınız? Ne etkinlikler oluyordu? Ya da sadece Şubat aylarında...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 Yani bir okul sonrası işte okulda vakit geçiriyorsunuz akşama kadar falan. Ondan, ondan sonra çıkıp onun heyecanıyla bir araya gelip işte bir grup insan toplanıyor, tartışıyor. Aynı bu <gülüyor> öyle o zamanlar derneğine diyorum. diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir öyle bayağı şiir mi yer falan. İşte e, o keyifli oluyordu bayağı. Oradan tabii bir aslında bütün e, dönemi özetleyen bir fanzin çıkarmak istedik. E, sanırım bu dönem yapacağız onu. Yani bu şekilde <gülüyor> sürdürülebilir bir döneme yayılmasını istiyoruz çalışmalar.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 Yani aslında okulda da belki büyükti e, yüz küsür kişinin gece Soğuk boyunca okulda olması. bulunması ve çalışmaya devam etmesi. Yani güzeldi. Ben Bence bayağı bir verimliydi. Evet eğlenceliydi. Belli e, verdiğimiz molalarla işte herkes birazcık çalışmaktan yorulduğunda bir film açıp Hı -hı. izlenmesi. Hep beraber minderlerde oturulması. Yani o kadar birbirini az tanıyan insanın beraber çok sıcak bir şekilde muhabbet edilmesi bence çok...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 Çok teşekkürler. Bir teşekkür görüşmek teşekkür. üzere. Biz teşekkür ederiz. Very good Açık mimarlık. <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın.